Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Volkan Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere Rio'dan seslenmeye devam ediyorum. Dünya Kupası'nın 7. gününü tamamladık 18 Haziran itibariyle. 18 Haziran'ı kapatan 7. günü kapatan maç ise hırvatistan kamerun arasında oynandı. A grubu maçıydı. Bu da hırvatistan kamerunu 4-0'la geçerek rakibini evine yolladı. İkinci maçlar sonunda Hırvatistan'ın bu Bussukar'a ulaşmasında Hırvatistan'ın iyi olmasının, iyi oynamasının yanında Kamerun'un maçı 10 kişi tamamlamasının da büyük bir katkısı vardı. Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ve Meksika son maça taşıdı. Bir sonraki tur umutlarını ve A grubunun son maçı Hırvatistan-Meksika arasında oynanacak diye düşünürsek 23 Haziran'da Resife'de oynanacak bu maçın turnuvanın en dişli, en mücadeleci maçlarından biri olacağı kesin gibi gözüküyor. Günün diğer maçlarında ise Avustralya ile Hollanda karşılaştı. Avustralya Hollanda'ya iyi direndi diyebiliriz. Hollanda öne geçti, Avustralya takip etti, sonra Avustralya öne geçti. Sonrasında Hollanda inadını bırakmadı ve yıldız oyuncularıyla durumu 3-2'ye getirip, İkinci maçında da galip gelmeyi başardı ve şu anda turnuvanın da en çok gol atan takımı konumuna geldiler. Bu sonucun ardından Hollanda bir sonraki tura çıkmayı garantiledi. Günün ikinci maçında ise İspanya Şili ile karşılaştı. Ben de Marakananın etrafında Rio'da. Şili'li taraftarlarla birlikteydim maçı takip ettim. Yeah, I think we're going to win. Today Spain is going to be out of the game and it's going to be darkest the last game you will, is got. Yeah, I we're going to. Uh, I believe we're going to. 2-1. 2 against 1. Şili'li Mario'nun görüşlerini sizlere kısaca aktarayım. Biz bu maçı 2-1 alırız, İspanya'yı da evine göndeririz demişti Mario iddialı bir şekilde. Bir açıklama yapmıştı bana. Ben de bu açıklamasının ardından hemen arka sokakta bulunan bara gidip maçı neredeyse hepsi Şilili olan taraftarlarla birlikte izledim. Ve Şilili taraftarların coşkusu o kadar yüksekti ki maçı dakika dakika yaşıyorlardı. Sanki stadyumda sanki futbolculara seslerini duyuruyorlarmış gibi her pozisyonda bir tepki veriyorlardı. Ve bu coşkuları 20. dakikada Vargas'ın golüyle yedilmişti. Golün gelmesinin ardından Şili taraftarlar büyük bir coşkuyla maçı izlemeye devam etti. İlk yarıyı da 2-0 ile tamamladılar ve maç da bu sonuçla tamamlandı. İspanya neredeyse Şili'ye cevap veremedi. İspanya bu mağlubiyetin ardından da B grubuna veda eden takımlardan diğeri oldu. Bir diğer takım da Avustralya'ydı. İspanya 2010'un şampiyonu olarak 2014'te Dünya Kupası'na gruplarda veda etmiş oldu. Böylece aynı duruma daha önce Fransa düşmüştü. 98 şampiyonu olan Fransa 2002'de Dünya Kupası'nda henüz ilk aşamada grup aşamasında turnuvaya veda etmişti. Marakana'da, Rio'da bunlar olurken maç öncesinde de çok ilginç bir olay gerçekleşmiş. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Şilililer e, maça Biletleri olmadıkları için 100 kişi neredeyse aynı anda e, kapılara hücum edip güvenliği aşıp maçı basın tribününde izlemeye çalışmışlar. Bazıları bunu başarmış bazıları başaramamış. Ama FIFA'nın çok önem verdiği güvenlik konusunda ve Dünya Kupası'nın oynandığı sırada en büyük organizasyonlardan birinde böyle bir olayın yaşanmış olması gerçekten hayretler verici ve şunu da hatırlatayım bu olay ilk değildi ben belki sizlere vakit darlığı nedeniyle bir önceki programlarımızda aktaramamış olabilirim ama Arjantin-Bosna maçında da Arjantinli birkaç taraftar bunu yapmaya çalışmıştım hem o e, maçtan görüntüler internette. Arjantinli taraftarların görüntüleri mevcut ve ayrıca Şilili taraftarların görüntüleri de internette mevcut. E, ayrı, bunları hemen direkt bulmak isteyenler için benim Twitter adresime bakmanız da mümkün diyebilirim. Şilililerin yaptığı bu Eylemi de ya da hareketlenmeyi de e, sevgili gazeteci arkadaşımız eski bir açık radyocu ve Libere programına da sık sık konuk olan bu aralar konuk olan Aslı Pelit de basın türbününde yer aldığı için teyit ediyor. Bütün bu olayların dışında eylemler de vardı Rio'da ve o sırada Rio'da e, Marakan ıslahının dışında e, FIFA'ya karşı e, yazılmış pankartlar. Gösterildi. Polis müdahalesi yoktu. Marakana'nın etrafında Marakana'ya giden metro istasyonunun üst geçidinde bir projeksiyonla e, metroda o üst geçitte yer alan e, boş alanlara e, hey yabancı bu Dünya Kupası sahte yazılı fotoğraflar gösterildi ve anti Dünya Kupası e, fotoğrafları gösterildi. Böyle şiddetsiz bir eylem gerçekleşti. Bunun dışında ise Rio'da Marquinhos semtinde e, polis kurşunuyla bir kişi hayatını kaybetti. 25 yaşındaydı hayatını kaybeden Afonso Mauricio Linares hiçbir suçu da yoktu aktarılan haberlere göre hem polis tarafından hem de eylemciler tarafından aktarılmış iki tane haber okudum. Ee, olayın genel çerçevesi şu Brezilyalı gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğum ve aldığım bilgiye göre polis kendi dediğine göre rutin aramalarından el işlemlerinden bir tanesini gerçekleştirmek için e, Marquinhos bölgesine semtine geliyor ve orada bir e, uyuşturucu çetesi üyesini yakalamaya e, tutuklamaya e, çalışıyor ve o kişiyi vermek istemeyen etrafındaki halk da polisle çatışmaya başlıyor. Bu çatışma sırasında o bölgede top oynayan Afonso e, kaçmaya çalışırken de polisin ateş açması sonrasında açılan ateşle birlikte kurşunun gözüne isabet etmesinin ardından hayatını kaybediyor. 25 yaşındaydı Afonso Morisio Linares ben de buraya geldiğimden beri Rio'da yaşanan ikinci ölüm haberiydi bu. ...Oliviera Lima'ydı. Daha önce e, polis kurşunuyla öldürülen e, kişilerden bir tanesi... ...böylesine olumsuz bir olayın yaşanması ve ana akım medyada da yer almamış olması... ...Brezilya için olumsuz bir e, haber diyebiliriz. Olumlu bir haber verebiliriz bu konu Brezilya'da yaşananlar hakkında. iki gün önce e, yine... Arjantin maçının oynandığı sırada Rio'da bazı olaylar gerçekleşmişti ve birkaç polisin silah çekip eylemcileri ve basın emekçilerini tehdit ettiğini aktarmıştım size. O e, polislerden iki tanesi yakalanmış bir tanesi ise teşhis edilmiş Luis Do Amaral bu polisin adı e, ve bu iki poliste silah çekme eylemini görevleri dışında gerçekleştirdikleri için görevden alınmış görevleri askıya alınmış diyebiliriz. Yine Associated Press'te yer alan bir haberdi bu. Bu iyi az da olsa e, olumlu haberlerden bir tanesi demek mümkün. Bugün Rio'da başka bir eylem daha vardı. Rio'da 400 tane öğretim görevlisi daha iyi eğitim için eylemlerini gerçekleştirdi. Ancak e, belediye başkanı ve Rio'daki üst düzey yetkililer, Rio'nun yöneticileri fırsatçı olarak nitelendirdi. evretim görevlilerini fazla olay yaşanmadan da eylem tamamlandı diyebiliriz. Bugünün programına gelelim. Hem eylemler devam edecek hem de maçlar devam edecek. Ama eylemlerin devam etme nedenlerinden bir tanesi bugün Brezilya'da geçen sene başlayan eylemlerin Yıl dönümlerinden bir tanesi Sao Paulo'da ve Rio'da eylemlerin olması bekleniyor. Geçen sene bugün Rio ve Sao Paulo'da yüksek katılımlı eylemler gerçekleştirmişti. Sao Paulo'daki arkadaşlarım da bugün bütün gün dışarıda olacaklarını ilettiler bana. Ayrıca Brazilya şehrinde de başkentte de Kolombiya ve Fildişi sahili arasında oynanacak maç sırasında eylemler gerçekleşmesi bekleniyor. Evet, böylece günün maçlarına da geçmiş olalım. Günün açılışını Kolombiya-Fildişi sahili maçı yapacak. Türkiye saatiyle 7'de başlayacak akşamüstü bu maç ve Grup liderini belirlemeye aday bir maç olduğunu söyleyelim. Grupta ikinci maç Japonya-Yunanistan arasında oynanacak ve Türkiye saatiyle gece 1'de oynanacak. Bu maçın sonucuna göre iki takımdan biri turnuvaya veda edebilir. Günün ortasında oynanacak ve günün maçı olarak nitelendirilebilecek. Diğer maç ise D grubunun iki takım arasında oynanıyor. Türkiye saatiyle 10'daki maç Uruguay ve İngiltere arasında Sao Paulo'da oynanacak. Dünya Kupası'nın 8. gününde neler olacağını aktararak kapattığımız programa veda ederken hatırlatayım. twittercom Twitter.com.taksim.volkan.bk3 adresinden an an Dünya Kupası hakkında paylaşımlarımı görebilirsiniz diyeyim. Ve programı nihayete erdirirken hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <Gülüyor> Evet, volkan ağır bize çok ayrıntılı bir şekilde hem sosyal, ve siyasal yönünü işin hem de.